Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan alemlerin Rabbi Rahman, Rahim dün gününün sahibi Erhamer Rahim'in olan Allah'a sığınırız. Esirgeyi bağışlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <gülüyor> Rabbim Avuz besmele çekerken az önce manasını okuduğum duygu, düşünce ve fikir olarak böyle düşüne düşüne Rabbim bunu çekmeye nasip etsin. Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Alemlerin Rabbine sığınıyoruz. Euzubillahimine şeytanım çekerken. Çok değerli bir makamdan kovulduğunuzu düşünün. Tefekkür edin böyle düşünün. Çok değerli, çok değer verdiğiniz, kıymet bildiğiniz, kalabalık bir ortam, seçkin bir topluluk. Oraya gidiyorsunuz ve oranın en yetkili ağzından kovuyorlar sizi. Buradan defol diye. Ve o çevredeki herkes de bunu duyuyor. Bunu böyle kendi nefsinize bir tefekkür ederseniz bir daha kütür o ortama yaklaşabilir misiniz? İnsanda izzet nefis, haysiyet, onur, <gülüyor> şeref varsa, hani ar damarı çatlamamışsa, bir daha ortama yaklaşmaz. Hani ben bu örneği niye verdim kardeşler? Şeytan hangi makamdan kovulmuş? Biz avuzu çekerken yine o makamı kovulduğu anı ona hatırlatıyoruz. Yani inanın, belki iblise en eza veren, en sıkıntı veren <gülüyor> yani Allah'ın katından kovuluyor ya, Biliyorsunuz Adem'e secde etmeyince Allah'tan huzurumdan kovul diyor. İşte o kovulmayı ona hatırlatıyoruz. Rabbim bu şurada avuzuyu çekerken çekmeyi nasip etsin. Amin. Ve Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, besmele olmayan işte hayır yoktur. Besmele bir işin yarısıdır. Bir hayırın yarısıdır. Eğer bir işi yaparken besmele çekmiyorsa kardeşler o işte bir defa hayır yoktur. Allah'ın adının geçmediği hiçbir işte hayır yoktur kardeşler. Çünkü her şeyin sahibi o. Rabbim bize bu duygu, bu düşünceyle Hayırlı işlere yönelirken besmele çekmemizi nasip eylesin. Çünkü efendimiz Ali Seyyid her haliyle Allahu Teala'yı zikrederdi. İnnel hamdalillahi nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amlina. Meyyetehillahu felâ mudille ve men yudlil felâ hadiye le. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. amabat. şer övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sanırız. Yaradan Rabbim bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi bir araya gelseler Rabbimizin bize yazdığı hayrı engelleyemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Rabbim bu sözlere gereği gibi iman etmeyi nasip etsin. Geçmiş dersleri tefekkür edip düşünelim. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki vermiş olduğumuz akıl nimetini kullanmayanlara azap edeceğiz. Acaba önce en kıymetli iman mıdır, akıl mıdır? Düşünenler düşüre dursun. Çünkü bu konuda ilim elinin ihtilaf edenleri de vardır. Ama bizimle alakalı bölümü ise şu kardeşler. Din, akıl sahibine inmiştir. Çünkü din, deliden düşmüştür. O yüzden Rabbimiz akıl sahibine akıl verdiği kullarına misiniz buyuruyor. Yani akıl var. Ama nasıl akledilmez? Buna şöyle bir örnek verirsek daha iyi inşallah anlaşılır. Bir insanın elinde bir sermayesi vardır. Ama onu kullanabilecek bir yeteneği yoktur. Kim insanda da sermaye yoktur. Ya şu adamdaki sermaye bende olsam da ben bu parayı çok güzel değerlendirebilirim der ya. Aynı bu da ona benzer. Yani Allah'u Celle insan oğluna en kıymetli hazine belki, en kıymetli hazineler içerisinde belki akıl nimetidir. Ki inşallah bu akşamki dersimiz şekül. Ondan sonra Allah izin verse yine harman halinde gidecek. Buradaki dinleyen kardeşlerin samimiyeti, niyeti ihlası ölçüsünde olacak inşallah. Çünkü derslerdeki bereket kardeşler dinleyen insanların samimiyetiyle alakalıdır. Sadece anlatan insanla endeksli ve bağlantılı değildir. Buraya geldik. Bir şeyleri feda ettik. Zamanımızı buraya ayırdık. Rabbim eli boş çıkanlardan eylemesin. Hadis elinde dediği gibi Aleykümselam. Kardeşler öğrenmiş olduğumuz ilimleri eğer iman etme niyetiyle, tefekkür etme niyetiyle, düşünme niyetiyle, amel etme niyetiyle eğer biz bunu öğrenmeye girişim olarak yetenmezsek öğreneceğimiz bilgileri iman etme niyetiyle, amel etme niyetiyle eğer öğrenmeye niyetlenmezsek kardeşler sadece bilgi bağırcımızdaki cehaletimizi gideririz. Hani insanlar gazete köşelerinde veya bazı köşe şeylerinde bulmacalar olur ya böyle hani bulmaca çözer Uzun bir zaman önce bir arkadaşla diyalogumuz oldu iki sene yakın. Tabi iki sene bir diyalog olurken tabii ki dini muhabbetler yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz. İki sene içerisinde bu adam sohbet yaptığımız şeyleri amel etmiyor gördük. Dayanamadık arkadaş. Subhanallah yani niye sen de bu ameller yok? Abi diyor ben 300, kaç yüz tane padişa, Sadrazam falan hepsini sayıyormuş. Yani tarihim çok güzel diyor. İşte şu şu bilgim çok güzel, sağlık köşesi çok güzel. Hani dini bilgim zayıf. Genel kültürümü geliştirmek için. Hani şey yapıyorum. Çünkü bu çözerken hani din bölümüne gelince eksik kalıyor Eğer buysa kardeşler, hadis alimlerinin de dediği gibi, sadece bilgi dağarcımızdaki cehaletimiz ölür, bilgimiz olur ama inanın bu bizim daha da çok vebalemizi, hücretimizi artırır. Eğer amel etme, iman etme niyetiyle dinlemezsek. Geçen dersleri yine hatırlayın. Kur'an-ı Kerim mucizedir kardeşler. Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> vefat etti ama mucizeviliği hala devam ediyor. Kur'an'ın mucizeviliği hala devam ediyor. Peki Kur'an insana nasıl mucizevi olarak yansıyor? Nasıl insan Kur'an'la isfad ediyor? Ne niyetten Kur'an'a yaklaşıyorsa, dinliyorsa veya gözünü yorup da okuyorsa Kur'an ona o şekilde yansıyor kardeşler. Çünkü Allah Resulü de buyurduğu gibi Ya Rabbi Kur'an'ı kalplerimizin bahar yağmuru Gönüllerimizin nuru, keder ve hüznümüzün giderisidir. Bir mümin Kur'an'ı okurken ilk bahar yağmuru neden kastediliyor kardeşler? İlk baharda yağan yağmur toprağa hayattır, neçattır. Topraktaki bitkinin Allah'ın izniyle canlanmasına vesiledir, sebeptir. Sonbaharda yağar yağmurlar toprak onu emer emer bir noktaya kadar, ondan sonra salar. Nehirler, pınarlar olur, akarsular olur. Bize sonra gerisin geri döner. Ama buradaki esas murat, neden ilk bahar yağmuru? Neden bahar yağmuru? Biz hakikaten Kur'an'ı okurken, günlük zikirlerimizi, virtlerimizi yaparken <gülüyor> hayatımız hayat dolu bunlar çünkü. Cenab-ı ayet-i kerimede buyurduğu gibi, siz size hayat veren şeylere davet ettiğinde Allah'a ve onun elçisine icabet edin. Demek ki Allah'ın nebisi bizlere ne getirmiş? Peygamberler karışlar, miras bırakmazlar. Peygamberler mal mülk bırakmazlar. Ama inanın beşeriyet için en ihtiyaç, en elzem, en zarrı olan şey peygamberlik müessesesidir. Yani beşeriyet için en zarrı olan meslek, ihtiyaç peygamberlik müessesesidir. Yani ne bir terziliktir, ne bir ekmek fırıncılığıdır, ne herhangi bir ticarettir. Peygamberlik müessesesidir. Direkt, direkt Allah'tan aldıkları haberleri kullara yansıtırlar. O yüzden Rabbimiz bu konuda ayet-i kerimede buyurduğu gibi, Allah gökten diyor insan oğlu için Kur'an'dan daha faziletli bir nimet indirmemiştir diyor. Kur'an'ı burada nimet olarak ele alıyor. Ve başka ayetinde de Rabbimiz o gündür bütün nimetlerden tek tek hesaba çekileceksiniz. Beyin dağarcınız buraya tam kitlenirse Rabbinizle olan samimiyetle alakalıdır bu. Kişi Rabbine ne kadar değer veriyorsa Rabbinin sözlerini o denli dinler. Şeyhülislam'ın talebesi İbn-i Kayyum kendisine eser olarak o sadece kalsaydı bile yeterdi öyle diyor. Kur'an'dan hisse mi almak istiyorsun? Kimin sözü olduğunun farkında mısın? Yani sen Kur'an'la muhatap oluyorsun. Peki o söz kimin sözü? Sen bunun farkında mısın? Nasıl bir gücün kelamından muhatapsın? Sen bunun farkında mısın? O yüzden Allah Resulü bunun tam manasıyla farkında olduğundan dolayı ki Hz. Ayşe annemize soruyorlar. Peygamberin ahlakı neydi? Hz. Ayşe annemiz cevap veriyor. <gülüyor> Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? O yürüyen Kur'an'dır. Şimdi kardeşler herkes onun ahlakı Kur'an'dır diyor. Herkes Allah'a olan sevgisi, peygamber olan bağlığı şu az önceki duaya dönüyoruz. Kur'an'ı kalplerimizin bahar yağmuru, gönüllerimizin nuru, keder ve hüznümüzün gideri sıkır. Herkes zikirlerini, virtlerini yaparken Kur'an'la hendem olurken Rabbi ile baş başa kalıp da Kur'an'la hendem olurken ne kadar ilk baharı yağmuru gibi nasipleniyor Kur'an'dan. Yoksa sonbahar yağmuru gibi mi bize geliyor? Herkes kendi nefsini yoklasın arkadaşlar. Haşa Rabbimiz zalim değil. Kimi kula farklı muamele, kimi kula farklı muamele yapmıyor. İki tip insan vardır, iki sınıf insan vardır. Bir havas, diğeri avam. Yani Allah'a gönül vermiş, iman eden İslam Müslüman tanımı içerisinde iki sınıf İslam vardır. Bir Havas, diğeri avam. Havas dediğimiz seçkin insanlardır. Edna insanlardır. Allah'ın deli kullarıdır. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi uveys karalidir. Allah'ın nefis ve Sellem onun fazileti hakkında. Geçen derslerde zikrettik. Burada olmayan kardeşler için, yeni olan kardeşler için tekrarında, eskiler için de tekrar bilgiyi tazelemede hayır vardır. Üç tane güzel fazileti varmış. Üç tane güzel fazileti varmış. Peygamberi görememiş. Durmadan Rahman'ı zikrediyormuş. Dilir Rabbinin zikri ıslakmış. Basit bir amel değil kardeşler. Hiç basit bir amel değil. Ama ne hikmetse bizim dilimizde sanki çok basitmiş gibi zikretmiyoruz. Ama onun yerine o kadar şeyleri zikrediyoruz ki ona ya fırsat kalmıyor ya zaman ya da en değerli şeyi en değerli şeylerle meşgul ola ola ola ola en değerli şeye zaman kalmıyor. Bu da nasıl oluyor biliyor musunuz kardeşler? Hani yemekten önce genelde bu çocuklar için söylenir. <gülüyor> Abur cubur yerler. Anne de oradan seslenir. Yavrucuğum abur cubur yeme yemek saati iştahın kaçar. Yemek yiyemez. Can kulağına dinlerse karışık gibi duruyor ama sohbetin sonuna doğru toplanacak inşallah. Yani bu sohbet bizi nereye sürüklüyor? Nereye doğru yolculuğa çıktık? Nereye gidiyoruz? Kardeşler yolculuk Rahman'adır. İstesek de istemesek de Musalla taşına doğru gidiyoruz. Ama burada Allah'ın Celle 124 bin Bir rivayette 224 bin peygamberin gelişinin gayesi kulları mahşere hazırlamaktır. Tek gayeleri budur peygamberlerin. O yüzden sahabelerin karınları acıktığında, envai çeşit işkenlerle karşı karşıya kaldıklarında ki bir gün bir sahabi geliyor peygambere. Aynı bu tür vaziyette, bu tür durumda olan bir sahabi geliyor. İşkenceler ağırlaşmış. Müşrikler Müslümanlara ambargo koymuş. 3 yıl ambargo. Müslümanların evlerine çarpı atılmış. Kız alınıp verilmeyecek. Pazar ticareti yapılmayacak gelme gitmeler kesilecek üç yıl işkence sıkıntılar zorluklar İşler bir tane sahabe dayanamıyor peygamber yastığını kaftanı yapmış ağaca yaslanmış <gülüyor> ey Allah'ın Resulü bizim için Allah'a dua etmeyecek misin İşkenceler çoğaldı açlık kıtlık dayanılmaz aldı. içimizde bu durumdan dolayı ölenler çok hastalık veba yayıldı hastalıklar çoğaldı bizim için Allah'a dua etmeyecek misin Bunu duyan Allah Resulü'nün benzi kaçıyor. Kalkıyor, doğruluyor. Ne oluyor sizlere diyor. Ne oldu sizlere diyor. Sizden önceki ümmetler diyor. Sizden önceki ümmetler. İmanlarından dolayı diyor envai çeşit işkencelere ve imtihanlara maruz kaldılar. Onların diyor çocukları annelerinin yanında zeytinyağı tortusunun içine atıldı. Zeytinyağını kızartmışlar. İmanın karşıt safındaki olan kafir tarafları zeytinyağını kızartmışlar, kazanların içine doldurmuşlar. Annenin babanın yanında çocuklarını zeyti yağını içine atıyorlar. Orada iman edenler içine atıyorlar. Çıkardıkları zamanı bir anda içine girenleri sadece kemik. Kemiği bile eritmeye başlayan sıcaklık. Herkes kendi nefsini tefekkür etsin kardeşler. Zekeriya Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler. Öyle insanlar var ki ağaç kütüründe ikiye biçildi. Demir testerelerle doğrandı. Toprağa gömüldü. Başları açıkta bırakıldı. Akbabalar geldi onları. Gagaladı. Gözlerini kulaklarını yedi. Onlar envai çeşitli işkencelere maruz kaldılar da diyor Allah Resulü. Bu onları imanlarından döndürmedi. Peki kardeşler ne oluyor bize? Bizi ne husdülmüsündeki zikir edilen dualardan? Kur'an okumaktan? Ve bu Kur'anla muhatap olurken kalplerimizin bahar yağmuru haline gelmesinden ne bizi alıkoydu? Yani ne oldu bize? Yani çok servetimiz mi oldu? Çok malımız mı oldu? Yoksa onlar gibi ağır işkence ve imtihanlara mı maruz kaldık? Yani bizi bu halden alıkoyan, Kur'an'la baş başa kalırken, geçten Kur'an'ın atmosferine girmekten alıkoyan bizi ne? Geçten malımızın çokluğu mu? Yoksa imtihanların çokluğu mu? Eğer imtihanların çokluğu dersek, bizden öncekilerin imtihanları çok ağırmış. Amaner Resulünün manasını bilenler, Hemen burada ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Şimdi orada bir dua var. Ama Resulünün Türkçesinde. Biliyorsunuz Alimra suresinde. Ya Rabbi bizden önceki ümmetlere yüklediğin ağır imtihanları bize yüklemediği orada bir dua var. Bize vermediği bir dua var. Demek ki bizden önceki ümmetlerdeki imtihanlar ve imanlarından dolayı başlarına gelen işkenceler çok ağırmış. O toplumdaki insanlar onları canlı canlı aslanların önüne atıp parçalattırıyorlarmış. Canlı canlı ateşlerde yakıyorlarmış. çarmağa geliyorlarmış envai çeşit işkencelere maruz kalıyorlarmış sahabe bizim için Allah'a dua etmeyecek misin dediğinde Allah Resulü bunu hatırlatıyor ve <gülüyor> ne oluyor size diyor sizden öncekilerin başınıza gelenler diyor sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız şimdi kardeşler biz bir şeye imza attık imza attığımız şeyin manasını biliyor muyuz o anlaşmanın sözleşmenin metnini güzel okuduk mu Yani Elasıbı Rabbukum Burhular alemindeki bir anlaşmaydı. Buraya geldik ve biz burada Amanarosta yine dediği gibi Ya Rabbi bir münadi'' Müünadinin manasını zikredelim. Yani Allah'a davet eden. Peygamberlik silsilesi bitti. <gülüyor> en son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Ama Cenab-ı Hak Nisa suresinde buyuruyor ki Allah'a çağırandan daha güzel sözü kim olabilir? Demek ki en güzel sözü kimmiş? O sözünün güzelliği değil. Allah'a çağırdığı içinmiş o sözün güzelliği. O sözün güzelliği orada güzellik kazanması, bir anlam kazanması Allah'a davet ettiğinden dolayı o söz güzel ismini alıyormuş. Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim olabilir? Ama peygamberlik sistemi bitti. Demek ki buradaki davet sadece peygamberlere has değilmiş. Ya Rabbi seni yoluna davet eden bir münadiden biz bir haberler işittik. Sami'nâ ve ata'nâ ufu'lane Rabbena ve ileykel mesir. Yani işittik, itaat ettik dedik. Seni yoluna davet eden bir münadden bize bir haber geldi. Peki kardeşler, bizlere de haberler geldi. Allah'ın yoluna davet eden uyarlar geldi ve bize dedi ki Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlühü dedik. Bu bir anlaşma kardeşler. Bu bir sözleşme. Peki bu anlaşmanın metni nedir bilir misiniz kardeşler? Tevbe suresindeki ayettir. Allah cennet karşılığında mallarınızı ve canlarınızı satın almıştır. Çünkü siz La ilahe illallah Muhammedun Resulahı dediniz. Siz kimle kiminle bu anlaşmayı yaptınız? Bunun farkında mısınız? Bir iş yeriyle git, orada formu doldur, oradaki anlaşmaları, şartları oku, okuduktan sonra işe başlayacağının imzasını at, işe giderken oradaki kurallara uyma. Ne yaparlar adamı? İki gün sonra kapı dışarı ederler. Kardeşler la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle iş bitmiyor yeni başlıyor. Peki bu anlaşmanın metninin daha devamı nedir kardeşler? Bu anlaşmanın metninde biz iman ettikten sonra Allah'ı birledikten sonra peygamberin onun Resul olduğunu kabul ettikten sonra iman ettiğimiz andan itibaren hayatımızı geçmişteki kalan cahiliye adetlerimizi yavaş yavaş bırakıp <gülüyor> nebevi metoda yavaş yavaş kendimizi alıştırmanın derdine Gayretine eğilimine girmemiz. Buradaki anlaşmanın metni budur. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sizin için diyor. Allah'ı ve ahiret gününü uman. Ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Karışlar, insan oğlunda bir şeylere karşı bir istek, bir arzu, bir işliyek fıtratta var. Ve bu gönlünde geçirdiği bu istek, gönlünde arzuladığı, benimsediği, İstek olarak, duygu olarak kalbinde oluşan bu duygular hangi mercideyse, hangi duygudaysa, hangi ortamdaysa o ortama karşı insanda ne olur? Bir sempati olur. Yani arzuladığın bir eylem bir toplulukta gözüküyor. O insanı ve o topluluğu örnek alırsın. Saygı duyarsın, değer verirsin ve onun gibi olmaya başlarsın. O insan yardırmasa da, zorlamasa da ama sen Arzu ettiğin şey onda mevcut olduğu için sen de onun model olarak istediğin şeylerin onda mevcut olduğunu gördüğünden dolayı ne yapıyorsun onu benimsiyorsun. Buna en güzel örnek peygamberi ve sahabeleri verirsek bu vereceğimiz örnek daha da güzel netleşir ve anlam kazanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 15 sene peygamberimizin amcası Ebu Talip peygambere yardım etti halde Allah'ın dine yardım etti halde gönlündeki arzuladığı model peygamberde olmadığından dolayı müşrik olarak öldü. Ama Ebu Zer'e örnek verelim kardeşler, radıyallahu anh. Allah Nebisi ve vesselam onun için diyor ki, yalnız doğdu, yalnız yaşadı ve yalnız vefat etti. <gülüyor> peygamberin sözü haktır, gerçektir. O hevadan konuşmaz. Vahyun <gülüyor> yuha. Necim suresi birden 8'e kadar evlerinize gittiğiniz zaman, mealen okursanız, Peygamberin her hal ve hareketinin vahiy menşe'li olduğu, vahiyle hareket ettiği, hevadan hiç hareket etmediğini görürsünüz. Peygamberliğe geldikten <gülüyor> 60 yaşına kadar 23 yıllık hayatı hiçbir liderde korunmuş bir tarih yok. Allah Resulü'nde olduğu gibi. Ama ne hikmettir? Hepimizin nefsi de bunun içinde. Mesleğimizi anlatın desek, şeceremizi anlatın desek, soyumuzu, sopumuzu anlatın desek. Çok güzel saatlerce anlatırız da. Allah'ın Resulü'nü anlatın desek <gülüyor> durmadan içimizde ne kadar anlatan çıkar yani en çok? Yarım saat, 45 dakika, bir saat. Biz nevi ne kadar tanıyoruz kardeşler? Allah'ın Resulü'nü ne kadar tanıyoruz? Şecere olarak, hayat olarak, benimseme olarak, şu ayet-i kerimden Rabbimizin buyurduğu gibi, sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde çok güzel bir örnek var. Hakikaten, biz Allah'ı ve ahiret gününü umduk mu? Değer verdik mi? İstedik mi? Bakın Ebu Zer'e, Haram aylar yerini değiştirdiğinden dolayı kendi bulunmuş olduğu mevcut olduğu dininde haram aylar yerini değiştirdiğinden dolayı kendi bulunduğu ortamdaki insanlardan hicret ediyor uzaklaşıyor, çözde çobanlık yapıyor. Abisi geliyor Mekke'de peygamber diye birisinin çıktığını duyuyor geliyor kardeşine söylüyor döndüğünde. Ebuzer'e anlattığında tek ilaha davet eden biri çıkmış diyor. Ebuzer durur mu? Durur mu? Durmuyor. Yolu karşına alıyor ve Mekke'ye geliyor soracağı kişi ya bu cehil kendine geldiğinde karnına boyanmış heykeldim diyor üç gün kendine gelemiyor kardeş herkes kendine hepsini yoklasın böyle bir dönemi düşünün Muhammed nerede diye e tabi baş düşmanı hangimiz olsa geri dönüp gideriz ama kendi isteğiyle gelmiş gönül vermeye gelmiş iman etmeye gelmiş kendi isteğiyle çünkü benimsediği modeli orada olduğunu görmüş Buradaki örneği iyi yakalamanızı istiyorum. Rabbim bizlere güzel bir yakalama duygusu nasip etsin. Model bellidir de biz o modeli ne kadar arzuluyoruz, ne kadar istiyoruz, ne kadar benimsiyoruz, ne kadar seviyoruz, ne kadar iştiyaklıyoruz. Ama bak Ebu Allah Resulü gidin Ebu çağırın demedi. Ebu Zer çölleri yarda geldi. Ve ilk turda daha imtana da maruz kaldı. Öyle bir dayak yedi ki üç gün kendine gelemedi. Kana buyanmış heykeldim dedi. Sonra kendine gelince Hazreti Ali'ni kendi arasında bir olay geçer. Allah hatırla ikisini birbirine ısındırır ve konuşurlar. Gizlilik dönemi. Hz. Ali der ki şu anda ortam müsait değil. Ben önde gideceğim sen benim arkamda geleceksin. Eğer bir şüphe bir yanlış bir şey gözetlendiğimizi hissedersem ben ayakkabımın bacıyla uğraşacağım sen de benim o anda geçersin. Ve bu şekilde Peygamber huzuruna giriyorlar. iman ediyor. Ebu Zerr. Subhanallah ve bihamdihi razı. Ve Kendini bildiği andan itibaren ta son nefesine kadar Allah'ın dinine yardım ediyor kardeşler. Başına gelen imtihanların hiçbirinden de taviz vermiyor ve yılmıyor. Ki ayetlerde de Rabbimizin buyurduğu gibi Allah'ın diyor öyle erleri var ki diyor onların çoğu adağını yerine getirdi. Çünkü onlar şehitliği arzuluyordu. Bu canı verene adamışlardı. Onların çoğu diyor adağını yerine getirdi. Kimisi de hala adanında. Samimi diyor, beklemektedir. Adalını bozmadı. Kimileri ise topukları üzerinden dünyaya çakılıp kaldı diyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin çoğuna bakarsanız, genelde cihattan alakalı ayetlerde şöyle bir ibare geçer. Yani cihat çağrısı geldiğinde, ne o? Dünyaya çakılıp kaldınız. Dünyaya meylettiniz. Oysa bilmez misiniz? Ahiret için daha hayırlıdır diye gelir. Bizim buradaki yakalamayı murad ettiğimiz, Rabbimiz bize ahireti murat derken bizi ahiret amellerinden mahrum eden Kur'an atmosferinden alıkoyan kardeşler, dünya sevgisi değil de nedir? Herkes kendi nefsini şöyle bir dursun, bir yoklasın. Şöyle bir tefekkür etsin. Dönelim duanın en başına. Ya Rabbi Kur'an'ı kalplerimizin bahar yağmuru, gönüllerimizin nuru, keder ve hüznümüzün gideri sıkır. Bir insan Kur'an'ın hem dem olduğunda nasıl onun kalbi ilk bahar yağmuru gibi yumuşamaz, gönlü sükuna kavuşmaz ve kalbi şifaya kalk olmaz, Nura ve huzura kalk olmaz. İşte olmadığından dolayıdır kalbi başka yerlerde kurtuluş reçetesi arar, çözüm reçetesi arar. Bir insanın karnı gerçek manasıyla doymuşsa, ona ikinci tur yemek ikram edildiği zaman ne der? Benim karnım tok der. Su ikram edildiğinde su içmişse eğer doyacak derecede, Susuzluğunu giderecek derecede. Suyunu içmişse su teklif edinde susuz değilim der. Bir insanın kalbi de Kur'an'a doymuşsa kardeşler başka ilah aramanın, başka da huzur aramanın, başka kurtuluş reçeteleri aramanın peşine düşmez. O yüzden Hz. Musa'nın kıssasını bilirsiniz. Hz. Musa'nın kavmi Kuzuk Deniz Mucize olarak kendilerine gözüktüğünde Hz. Musa'nın asasıyla bu mucizeyi gördükleri halde karşıya geçtiklerinde ne demişlerdi? Ey Musa şu kavmin putu kendilerine put yaptıkları gibi bize de bir put yapsana dediklerinde Hz. Musa ne demişti? Allah size yetmiyor mu? Peygamberimiz Aleyhisselam ise sahabeler daha yeni iman etmiş onların kutsal saydıkları bir ağaç var zatü Emvat ağacı. Onlar gidiyorlar oradan medet umuyorlar. Hayrı şer'i oradan bekliyorlar. Kurtuluş reçetesini orada arıyorlar. Allah Resulüne, ya Resulullah bu acı bize kutsasına dediklerinde Allah Resul, Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah size yetmiyor mu? Şimdi kardeşler dönelim bize. Allah'ın bize indirdiği bu Kur'an, kalplerin ilacı olarak huzur ve mutluluk kaynağı olarak yetmiyor mu? Eğer gerçekten nur-a gark olmuyorsak, imanımız artmıyorsa, sevgimiz, muhabbetimiz Allah'a karşı çoğalmıyorsa zikirlerimizi yaparken, dualarımızı yaparken namazımızı kılarken kardeşler zikir nedir bilir misiniz? Zikir nedir bilir misiniz? Allah'ı anmaya vesile olan bütün amellerin adı zikirdir. Allah'ı anmaya vesile olan bütün amellerin toplamının adı zikirdir. Zikri biz indirdik, onun kolisi biz buyuruyor Cenab-ı Hak Hicr suresi 9. ayette. Cuma suresinde de aynı ayet var. Hicr suresi ile Cuma suresi 9. ayette. Subhanallah. Nida beyan olunduğunda Allah'ın zikrine koşun. Bak burada namazı da zikir düğünüyor. Peki ey iman edenler, sizler Rabbinizi ne kadar zikrediyorsunuz? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kim gönülden diyor, bir hayır yaparsa karşılığını alır. Şüphesiz kidir Allah şükrün karşılığını vererdir, verendir. Geçen dersler şöyle bir durun tefekkür edin. Rabbimiz bizi yoktan var etmeyi, vücuda getirmeyi, varlık alanına getirmeyi, insan olarak yaratmayı murat etmese idi eğer. Biz yoktuk kardeşler, yok yok. <gülüyor> annemiz babamız bizi yaratmadı akrabalarımız bizi yaratmadı değer verdiğimiz şu anda dünyada bizi meşgul eden madde bizi yaratmadı bizi Allah'tan alıkoyan uğraşı olarak uğraştığımız o şeyler bizi yaratmadı kardeşler ya bizi kim yarattı ve bizi o yoktan var edenden alıkoyan neler Allah aşkına herkes ellerini vicdanına koysun bu dersten çıktıktan sonra ellerini başın arasına koysun böyle bir dursun tefekkür etsin ne oluyor bana ki beni yoktan var dene gerçek manasıyla gönül verip ona namazlarımı kılamıyorum. Onunla Kur'an okurken baş başa kalıp resmen Rabbin beni gözettiğini, benimle beraber olduğunu, sözün Rahman'ın kelamı olduğunu, ben Kur'an'la hemden olursam, gönlümü buna kaptırırsam gönlümün nurla dolacağını neden bu duyguya, bu hisse, bu muhabbete kendimi kaptıramıyorum? Beni alıkoyan ne? Birkaç ders önceyi de hatırlayın. İnfitar Suresi 6. ayeti sohbet haline getirmiştik. Sadece hatırlamak için zikrediyorum. Ey insan üstün kerem sahibi Rabbine karşı seni bu duygudan alıkoyan ne? Kardeşler Rabbiniz sizleri niye yarattı? Biz onlara diyor kulaklar gözler verdik, gönüller verdik belki Rablerine muhabbet beslerler diye. Allah kardeşler gözü görmek için yarattı. Kulağı işitmek için yarattı. Dili konuşmak için yarattı. Eli tutmak için yarattı. Ayağı yürümek için yarattı. Kardeşler kalbi Allah bizi yoktan var edeniz severim diye yarattı. O yüzden Hazreti İbrahim Aleyhisselam Ay'a bakıyor, nur halinde görüyor. Sabaha yakın batınca, batanları sevmem. Güneş çıkıyor, bundan daha büyük diyor. Bu mu benim Rabbim ha? O da batınca, batanları da sevmem diyor. Ancak benim ilahım diyor, ezeli ve ebedi itmeyen, batmayan, kaybolmayan bir güç olması lazım. Ve ey beni yaradan kudret diyor. Eğer sen bana kendini tanıtmazsan, ben cahillerden olacağım. İşte beşeriyetin en zekisi, en akıllısı peygamberlerdir. Onlar bile bu sözü söylemişler. Sen bana vahiy indirmezsen, kendini tanıtmazsan, bana bir bilgi, bir doğru yol, bir rehber indirmezsen, ben cahillerden olacağım. Yolumu bulamayacağım. İşte ona da buna benzer, ayet-i kursiye benzer sahifeler iniyor. Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim. İşte Hazreti İbrahim'in, ateşe giderkenki teslimiyeti zerre kadar şüphe etmemesi evladını kes emri geldiğinde zerre kadar gözünü kırpmadan emre karşı gelmemesi hanımını çöle gönder dendiğinde gözünü kırpmadan çöle göndermesi diğer hanımını krala gönderdendiğinde gözünü kırpmadan hanımını krala göndermesi Allah'a olan tam bir teslimiyetinin tam bir bağlanın tam bir muhabbetin göstergesi karışlar dönelim bize peki bizi tabi ki bizlerin imanı peygamberlerin imanı gibi olamaz bizi Allah'a olan muhabbetten alıkoyan ne kardeşler? Herkes bunun cevabını kendi nefsinde bulmak zorunda. Eğer kişinin kalbindeki arzuladığı hayat şu anda yaşadığı hayat değilse o zaman arzuladığı hayatı bir daha sorgulamak zorunda. Çünkü dünyalık isteyene dünyalık veririz diyor. Ahiretlik isteyene ahiretlik veririz. İkisini isteyene de ikisini veririz. Ayet-i de Rabbimizin buyurduğu gibi Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahirete haseneten vakkına azabanlar. <gülüyor> O mutlakiler derler ki Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver Bize ahirette de iyilik ver <gülüyor> Ve dünyadan da nasibini ara derken Rabbimiz dünya çakılıp kalalım diye mi El Fevail kitabında İbn-i Kayyum der ki Dünya hayatının Gerçek yüzünü anlatırken Kim zümre var ki diyor Aynı sineğin şu hali gibi dünyaya çakıldı kaldı Sinek diyor balı gördü Bal'a doğru uçuş yaptı diyor. Tam ortasına kondu. Emmeye başladı diyor. i̇bn kayıp. Emdi. Ama orası ona mezar oldu diyor. O ölçülü, bilinçli, programlı yaklaşmadı diyor. Ama öyle insanlar da var ki diyor. Aynı şu sineğin haline bender diyor. Bazı sinekler de diyor geldi. Tam diyor balın kenarına kondu. Ayağını bile değdirmedi diyor. Sadece yiyecek kadarını kendi tehlikeye atmayacak. Duyacak kadarını aldı. Uçtu gitti diyor. İşte İbn Kayyim dünya hayatını anlatırken bu sinekten örnek veriyor. Kardeşler. Ne bir aset ve sıramda benim halimsin haliniz aynı şuna benzer. Nasıl diyor kelebekler, sinekler ışığa doğru koşarlar, ateşe doğru. İnsan da diyor o kelebekleri o ateşten kovalamaya çalışır ama onlar yine ateşe çökerler. Benim halim de aynı o kişinin haline benzer ki ben sizlerin diyor elinizden eteğinizden tutuyorum. Dünya hayatında Dünya düşmeyesiniz diye. Bunu düşmenizde ahiretteki ateş kast ediliyor. benim elimi bırakıp diyor ateşe düşüyorsunuz. Kardeşler bütün günahların başı kişiyi Rabbinden alıkoyan dünyanın ta kendisidir kardeşler. Bir tane hadsi kutsayı zikredersek inşallah konumuz daha da bir netlik kazanır. Hz. Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamı Cenab-ı firavuna gönderiyor kardeşler. Ey Musa diyor senin kılık kıyametini, kıyafetini basit firavunu da despotu da zengin kral hükümdar Serbest sahibi yapmamız diyor. Sana değer vermediğimiz, ona da değer verdiğimizden değil diyor. O krala giderken diyor, kendini hakir görme, kendini küçük görme, ona da gerekenden fazla saygıyı gösterme. Kralın karşına geldiğin zaman diyor, kral tacıyla, tahtıyla, sarayıyla, muhafızlarıyla karşına çıktığı zaman onun yönde kendini hakir görme, kendini küçük görme. Biz senin kılık kıyafetini basit tutmamızdaki gaye sana değer vermediğimiz için değil. Ona da o zenginliği vermemizdeki gaye diyor ona değer verdiğimizden değil. Dönelim kendi hepsimize buraya kadarını bir sindirelim bakalım. Biz bu toplumda madde içinde yüzen insanları değerli oldukları için görmüyor muyuz? Yani bu değerli ki Allah buna bu serveti verdi. Ama bak Cenab-ı Hak Hazreti Musa ne diyor? Kardeşi Harun Aleyhisselam'a. Biz Firavun'a değer verdiğimiz için o malı vermedik diyor. Sana da değer vermediğimizden dolayı kıyafetini ve malını ekonomini kısıtı tutmadık diyor. Ve devamında diyor ki, ey Musa diyor dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Kişiyi Allah'tan alıkoyan nedir? Başı hiçbir yerde aramayın. Dünyanın içinde arayın. Şu imtihan olarak tutuldunuz şu dünyanın içinde arayın. Bizi Allah'tan alıkoyan, Kur'an'dan, zikirden alıkoyan nedir? İki rekat huşuyla namaz kılmaktan alıkoyan nedir? Dünyanın ta kendisi değil de nedir? Subhanallah. Ve devam ediyor. Ey Musa diyor. Biz sevdiğimiz kulumuza diyor daima dünyada bela ve musibet veririz. Ve de nedir? neden de şöyle zikrediyor. Nasıl ki bir çoban diyor. sürüsünü, kuzularını, koyunlarını diyor. Otlağın etrafında götürürken diyor. kaval çalar ya diyor. Bir ahenk içinde otlasınlar da uçundan aşağı düşmesinler diye diyor. Kaval çalmasındaki gaye budur. Onlar bir ahenk içinde otlasın, kapıyı açar mısınız? Sıcaktan ağırlık çıktı. Kapıyı açabilir misiniz? Ya. Çobanın kaval çalmasına gaye, onlar bir ahenk içinde içip kakışmasınlar da uçurumdan aşağı düşmesinler. İşte ey Musa diyor, biz sevdiğimiz kulumuza dünyada daima bela ve musibet veririz ki bize daima yalvarış ve yakarış üstünde bulunsun. Adamın hastası oluyor, doktora götürüyor. Ağlığınca para diyor, doktor kurtar diyor. Ama parası olmayan ise orada küçük yerde mescit falan varsa doktora bırakıyor, gidiyor mescidi elini açıyor, Allah'ım şifa ver diyor. İşte zenginle fakirin hali bu. İleri tenze ederiz. Tabii ki bunların içinde salih kullar da var, salih insanlar da var. Ama insanların çoğu, ayette de Rabbimizin buyurduğu gibi konumuz şükür. Şükredenler çok azdır. Ey Davut ailesi şükredin diyor. Oraya geleceğiz inşallah. Ama uyuklama ve ağırlık görüyorum. Rabbim auz Besmele iyi çekmemizi nasip etsin. Şeytanın hilesi kardeşler çok zayıf. Ama bizim ihlasımız, imanımız daha zayıf olursa o zayıf hillerin kartına eriyip biteriz. Şeytanın hilesi ayet-i buyuruyor ki Cenab-ı Hak çok zayıf. Ama bizim ihlasımız, inancımız, samiyetimiz daha da zayıf olursa o zayıf ve seslerin karşısına dahi eriyip biteriz kardeşler. Hz. Musa'ya Cenab-ı İşte o kaval çalan çoban gibi diyor. Biz de dünya hayatında kulumuza daima durmadan bela ve musibet veririz ki o bize durmadan yalvarış ve yakarışta bulunsun. Bilmez misin ey Musa? Dünya sevgisi diyor bütün günahların başıdır. Biz kime diyor İstisna kaydayı bozmaz. Dünya hayatında mal verdiysek diyor onun değerini küçüktü, düşürdü bizi anmaktan o mal koydu Kime verdiysek? Ha, bunun içinde istisnalar vardır. Şimdi konumuza gelelim. İstisna kimlerdir? Ey Davut ailesi diyor Cenab-ı Hak. Rabbinizi şükredin. Rabbinizin size sunduğu verdiği nimetleri hatırlayın diyor. Davut Aleyhisselam diyor ki İsmet. Neden İsmet dedim? İsmetten geçenlerde bu konuyu konuştuk da Davut Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi seni şükretmek bile senin bir nimetin. Seni şükretmek bile senin bir nimetin. Ben nasıl şükredeyim? Yani eğer sen bana şükretmeyi öğretmeseydin bildirmeseydin anlayışı ve hidayeti vermeseydin ben şükredemezdim. Allah Teala buyuruyor ki ey Davud işte şimdi şükretmiş olur. Şükrü bile benim nimetim olduğunu bildin mi? Ha şimdi şükretmiş oldun. Karışır Allah bize şükretmeyi nasip etmeseydi biz nasıl şükredebilirdik? Mağar biz namazlardan sonra 30 kere subhanla elhamla çekiyoruz ya orada elhamla çekerken bizim bu dersteki gayemiz o elhamdullah 33 kere her gün her namazın arkasına çekiyoruz ya bunu bilinçli bir şekilde çekmek. <gülüyor> Bilinçli bir şekilde çekersek bunu bilinçli bir şekilde çekersek kardeşler Allah'a olan muhabbetimiz artar. Nasıl artar biliyor musunuz? Peygamberimiz ve Sellem buyurmuyor mu? Hediyeler için sevginizi artırır. Adam onun dünya malına karşı sevgi vardır içinde. Metara karşı. Ayet-i Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Mala olan sevgisine rağmen Allah yolunda infak edenler. Dünya metana karşı dünya malına karşı sevgisi var kalemde. İşte o malı kim kime verirse ona sevgisi artar. Şimdi bize gelen bu bütün malların Allah'tan geldiğini bilirsek sevgimiz artar. Eğer sevgimiz azsa Allah'a karşı bu malın Allah'tan geldiğinin şuurunda, inancında, bilincinde değiliz kardeşler. Bütün sıkıntı buradan. O yüzden namazlarımızdan sonra Elhamdülillah derken namazların içinde Fatiha'da Elhamdülillah Rabbil Alemin derken bütün bu nimetleri bize verenin Rabbimiz olduğunu gerçek manasıyla yakinen iman edersek inanın secdede dahi hiç hışkıra, hışkıra ağlamak içimizden gelir. Ya bir insan kendisini yoktan var edenin bu kadar envai çeşit sayısız sayısını bile saymaya ömrümüzün yetmeyeceği nimetleri Rabbinin bildiğinin farkında şurunda olan bir kul ölmemişse eğer o kat ya nasıl Allah'ın muhabbet besleme sevgi duymaz ya nasıl duymaz bu kat tam mı ölmüş yani hiçbir yani böyle az bir hayat bulacak kadar bir yer kalmamış mı orada yağmur suyu damlası deyince böyle hayat bulsun dönelim kendimize kardeşler bize gelen bu nimetlerin nereden geldiğini zannediyoruz Allah'a olan muhabbet en sona kalıyor. Herkes kendi nefsimiz yoklasın. Bizi Allah'a olan muhabbetten alıkoyanlar gerçek muhabbet değil, sahte muhabbettir. Ama o sahte muhabbet bizi alıkoyuyor gerçek muhabbetten. Çünkü dünyalık nimetleri biz kime muhabbet besliyorsak onlardan zannediyoruz bizim elimizde bize geliyor. Allah'ı o anda hesaba katamıyoruz. Ama ayet kermede baktığımız zaman canına bak. Yedi kat göğüdür tabaka halinde yoktan var eden Allah'ın şanı neyicedir? Sizlere bütün nimetler Rabbinizin katından gelir diyor. Ve İbnü Kayim da yine düşünmek için şöyle bir örnek veriyor. Ey insan diyor, düşünmez misin? Allah diyor, gökten bir melek eşliğinde nimetlerini sana indirirken, herkes kendi nefsinde bunu tefekkür etsin kardeşler. Allah'tır hepimiz için melekler eşliğinde bize nimetler indiriyor gökten, rızıklar indiriyor. Ey insan diyor, sen de diğer melekle günahını mı Allah'a gönderiyorsun? Önce bunu biz sindirelim inşallah. Bir daha tekrar edelim. Allah gökten diyor melek eşliğinde hepinize tek tek rızık veriyor, rızık gönderiyor, nimet gönderiyor. Siz de o nimete karşılık olarak da diğer melekle günahınızı mı gönderiyorsunuz karşılık olarak Allah'a? Böyle teşekkür olur mu? Böyle bir şükür olur mu? Rabbim hidayetimizi artırsın, Amin. imanımızı artırsın, Amin. ihlasımızı artırsın Amin. ve nimetlerin nereden geldiğinin şuuruna vardırsın. Günahların en küçüğünün de Allah'a asi olma, ona karşı gelme, ona isyan olduğunu unutturmasın. Amin. En küçüğünün dahi. Amin. Bir melek Allah'ın nimetini bize ulaştırırken biz diğer melekle günahımızı karşılık olarak gönderiyoruz. En basit bir örnek. Bir yere misafirliğe gittiniz, orada size izzet bulundular. Yediniz, içtiniz, geceniz doldu, kalkıyorsunuz. Size izzet ikramda bulunanları sövdünüz, hakaret ettiniz, vurdunuz, kırdınız, döktünüz, çıktınız. Bu şu anda verdiğim örnek az önceki'nin kıyas olarak yakınından bile geçmez. Yani bir melek Allah'ın nimetini sana indirirken ey Allah'ın kulu, sen diğer melekle günahını Rabbine gönderiyorsun. Şükrünü, zikrini, fikrini ve nasuk tövbesini değil. O yüzden Rabbim bizlere gerçek manasıyla İslam nimetinin hayır hazinesi olduğunu, elimizdeki imanın en kıymetli nimet olduğunu şuuruna vardırsın. Karişler, İslam nimeti hayır hazinesidir. Şüphesiz ki diyor, İzzet Allah'ındır, Resulündür ve iman edenlerindir. Fakat diyor, munafıklar bunu bilmezler. Kimler bunu bilmezler kardeşler? <gülüyor> munafıklar. Biz ne kadar bunun bilincindeyiz? <gülüyor> i̇zzet Allah'ındır, Resulündür ve müminlerindir. Ne kadar bunun şuurundaysak, ne kadar buna iman etmişsek o kadar munafıklık hasletinden uzakız kardeşler. Çünkü bunun farkında olmayanların vasıfları münafıkların vasıfları. Ve dünyaya meyredenlerin vasıfları ise Yahudi ve Hristiyanların ameli. Dünya sevgisi. Hristiyanlar, Yahudiler dünyaya çok meyrederlerdi bu ayet-i Hristiyanlardan daha çok. Ve dünya sevgisi müşriklerin amelleridir. İzzet ve şerefi Allah'ta, peygamberlerde ve müminlerde aramama da munafıklık belirtisidir kardeşler. İzzeti, şerefi, haysiyeti Allah'ta, Resul'ünde ve müminlerde model olarak aramamak ise münafıklık alametidir. Kardeşler, münafıklık. Hani az önce bir dert işledik, yani müminin vasıflarını işledik. Yani mümin, duasını, zikrini, dirdini yaparken müminlere yanaşır şekilde yapacak. Gönülden, huşuyla muhabbet olarak. Eğer böyle yapmıyorsa, bu sıfattan mahrum kalıyorsa bu dafa münafık damgasını yiyor. Veya vasıflarını yiyor. Çünkü hiçbir söz boşta kalmıyor kardeşler. Allah-u Teala öyle mübeyyen bir kitap indirmiş ki, öyle mucizevi bir kitap indirmiş ki, biz attığımız adımla ya bir ünvan kazanıyoruz ya bir derecemizi düşürüyoruz. Yani her amellerimiz, her eylemimiz, her hareketimiz İslam'da bize bir isim takmış. Mesela bir tane örnek verirsek daha iyi anlaşılır. Konuşurken yalan söyleyene ne derler? Münafırlıktan bir hastayet. Emanete de hıyanet ediyorsa, münafırlıktan iki hastayet. Verdi sözde durmuyorsa munaflıktan iş hastalık. Öfkelediği zaman adaletten de ayrılıyorsa halis muhlis munafık. Konuşurken doğru söylüyorsa sıddık. Bakın görüyor musunuz kardeşler? Nasıl ameller nasıl isim alıyor? İçki içen bir insan ne diyorlar? Ayyaş diyorlar değil mi? Sarkoş diyorlar. Berdoş diyorlar. Çalışmayana tembel diyorlar. Düzenli işini götürmeyene ne diyorlar? Asalak. Beceriksiz, tembel. Beceriksiz. Bak İslam yapmış olduğumuz bütün hal ve hareketlere bir isim takmış kardeşler. Yani biz bütün amellerimizle bir ünvan kazanıyoruz kardeşler. Ya sıddık ünvanı ya facir, yalancı ünvanı. O yüzden Ankebi Suresi'nde Rabbimiz de buyurduğu gibi siz inandık demekle diyor, salı öleceğiniz mi zannettiniz? Hayır. Allah doğruları da bilecek, yalancıları da bilecek. Kardeşler herkes neye layıksa o amellere Ki sahabenin de dediği gibi kişi Allah gideceği yerin amellerini sevdirmiştir, kolaylaştırmıştır Uzun bir zaman önce bir iş yerinde çalışıyorduk. Oranın yetkili şefi bir gün çağırdı. Rabbim rüya düşürmesin. Ya görüyorum dedi böyle namaz falan kılıyorsun ama dedi, ben kılmak isteyince dedi böyle göğsüme ağırlık geliyor. Yani kılamıyorum ya bana bunu anlat. Anlatırsan işten atacak. Anlatmazsan vebal desin. Baktım ısrar ediyor. Sana dili benden taraf eza yok. Anlat. Dedim ayette Rabbimiz buyuruyor ki kibirlenenler secde etmez. Kardeşler bizi Allah'ın zikrinden alıkoyan nedir? Muhabbetten alıkoyan nedir? Yoksa nefsimizi övmekten Allah'ı övmeye, nefsimizi sevmekten Allah'ı sevmeye zaman kalmıyor mu? He? Nefsimizi övmekten Allah'ı övmeye Nefsimizi sevmekten Allah'ı sevmeye zaman kalmıyor mu kardeşler? Arif'in fikri neyse zikri odur. Herkes yapmış olduğu eylemlerini ve amellerini kim için yaptığına bir baksın. Eğer Allah'ın şanını, Allah'ın dinini, Allah'ın adını yüce tutmak içinse zaten Allah-u Teala onu orada bırakacak değildir. Onu hem kadrini, hem kıymetini, hem derecesini, hem de kalbini nur ve hidayet vererek yükseltecek. Değilse kardeşler, kişinin kalbindeki muhabbeti, sevgisi, değer verdiği şey neyse kardeşler o layık olduğu yere Allah Celle onu düşürecek onu orada bırakacaktır. <gülüyor> Subhaneke Allah'ım ve vabihamdik. En la illa ente Aslında kısa bir sohbet daha vardı ama üzerindeki ağırlık ve maaşıkların dolayı bırakmak zorunda kaldı. Dinlediğiniz için sizlerden inşallah. İş yorgunundur abi. Olabilir. Olabilir kardeşim.